بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنبتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حصبي الله لا إله إلا هو Aleyhi tevekkeltu ve hu Rabbul Arşil Azim. Subhanallahu al-ali. Wa beladna Rasuluna an Kerim Karim. Wa nahnu ala zalika min ash-shakirina ash Çok aziz Öfek muhterem Müslümanlar! Rabi'ul evvel ayı, kainata büyük doğuşun ayı. Yani, varlığın göz bebeği, kainatın yeganesi, Adem oğullarının efendisi, Allah'ın en yüce sevgilisi, ezelden ebede bütün insanlığın Peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin doğum ayı, muterem Müslümanlar. Küfrün yerini imana terk ettiği ay. İsyanın yerini itaata terk ettiği ay, zulmetlerin parça parça olup putların ayak altına dökülüp hakikat ve gerçeğin arz üzerinde hakim olmasının başladığı ay, muterremmiler. Ve nasıl, derslerimizde işaret ettiğimiz gibi. Dünyada iyilik ve güzellik namına ne varsa hepsinin yüz gösterdiği kötülük ve karanlık namına ne varsa hepsinin yerle bir olduğu büyük müjde ayı. Yüce Rabbim, bu kutsi ve mübarek ayın serinliğiyle, nuruyla gönüllerimizi daima mesur ve münevvel kıl diye dua ediyoruz. Muhtanam Müslümanlar, Ayetle mana verdikten sonra tekrar bugün Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri için Kur'an ne diyor? Bazı ayet haatı ilahiyeyi alacağız. Kendi mübarek zafı için Resulullah ne diyor? Yine fahrı rusul için büyükler neler demişler? Tesiri üzerimizde daim olsun, yüce sevgisi kalplerimizden eksik olmasın i̇nşaallah Teala. Konuşmamızın mazduğunu teşkil eden Ayi Celle'de Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki, A.S. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٍ Ey insanlar, ey müminler! Size kendi nefsinizden bir peygamber geldi. Yani Hz. Muhammed <gülüyor> semadan inmedi, feliştah ve melek değil, sizin içinizden. Alkıttınız ya, merkezmiş ya, merkezmiş ya! Hz. Adem'den beri... bilir <gülüyor> Hz. Adem'den beri, soyların, sülalelerin, nesillerin en güzelinden. Ki kendisi öyle buyuruyor, Aleyhissalatu vesselam fahrizetleri ben babam büyük atamız Hazreti Adem'den kendime kadar nikahtan geldim, sifahtan gelmedim buyuruyorlar. Yani evvela Nu Muhammed'i Hazreti Adem'in alnında sonra ondan gelen, ondan gelen, ondan gelen Süleyman Çelebi Hazretlerinin dediği gibi cenab Aleyhisselam ve İdris Aleyhisselamlara, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselamlara, sonra Hazreti Musa ve İsa Aleyhisselamlara atlayarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selamü Aleykümün tekrarına, sonra Valyesi Cenab-ı Haminiye, sonra Vardı Ol Nur, Anda Kara, Kılgu Hemin dediği gibi Süleyman Şeyh Hazretlerinin ilahi nur emanet sahibini buluyor ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selamü Aleykümün Mubarek alnında lema'an ediyor muhterem Müslümanlar. Soy itibariyle, Beşerin Adem Muğullarının en asilinden geldim diyor. Onun için müfessirin, gari'ler, okuyucular, min enfesikum diye de okumuşlardır. Yani, Beşerin en enfesi, kan, can, soy ve sok, nezahet ve nezaket itibariyle bir insana yakışan ne kadar güzel sıfat varsa hepsini onu beraberinde getirerek Cenab-ı Fakir resul sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde karar kılmıştır. Azizun, o peygamber azizdir. Muhtemel zaten nas arasında aziz kelimesi biliyorsunuz yüceliği, ululuğu, ulviyeti ifade eder. Hakiki mana itibarede aynıdır. Tebessümünden tutunuz, bir köle ve cariyeye yaptığı muamelesine varıncaya kadar Hazreti Fahri kainat, kibre kaçmadan vakur, zillete düşmeden mütevazı insan. Yani insanlığın hülasası, beşerin zübdesi olarak gelmiştir, aziz bir Peygamber. Cenab-ı Hak onun izzetiyle bizi aziz kılsın inşallah o Teala. İzzet kelimesi açılınca muhterem müminler İzzet kelimesi açılınca burada dikkat cümle ilave edeyim. Kur'an-ı Kerim açık ve sarahaten buyuruyor ki: "Es-sabe billah min <gülüyor> Onlar ki kafirlerle dost kurarak onlarla beraber bir aile olmayı arzu ederler. Kur'an-ı Kerim sari ve açık muhterem Müslümanlar. Amerika ile kucaklaşmak için Avrupa ile tekleşmek, tek vücut olmak için onlarla sarmaş dolaş olup dost olmak için can atarlar. 1400 yıl evvel Celamı ilahi kitabı Süphanî böyle diyor. E Bunu yapmakla dünyada aziz olacağız mı zannederler. "Fe Bilsinler ki izzetin tek Allah'ın katındadır. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. kafirlerle dost dolu Burada derslerimde bazen işaret ediyorum. Siyasi geçim ayrı, ruhi bütünleşme ayrı muhterem Müslümanlar. Dünya devamlı bloklaştı. bloklaşmaya gittiği için, yani şu blok, bu blok filan cemaatler halinde, topluluklar halinde yaşamak zaruri. Biz hangi taraftayız? Ehli hitabı elbette ki tutacağız. Kur'an-ı Kerim, müşrikler, kafirler ve Allahsızlardan ayrı olarak, ehli kitaba karşı siyasi yakınlığımıza zaten Resulü Zişan de Medine'de yaşayan Hristiyan ve Yahudilere bazı haklar tanıdığı gibi İslam'ın nizamına gönül vermeleri ve itaat etmeleri şartıyla muhterem Müslümanlar ehli kitaba elbette ki biz fakat onlarla ruh birliği, aile birliği, manevi birlik mümkün değil muhterem mümküler. Allah'ın yerine Celle Celaluhu putu ve salibi koymuştur. Peygamber'in yerinde inat ve inkar ediyor hain, İsa Aleyhisselam'a illa veya Musa Aleyhisselam'a yöneliyor, kainatın Fakri Hazreti Muhammed'e hayır diyor. Kitabını inkar ediyor. Hatta Muhterem Müslüman işin garip tarafı şu ki, Sadece Yiristiyan ve Yahudilerin Kur'an aleyhtarlığı bir tarafa, içimizdeki memleketimizin nimetiyle perlerde olup yaşayan nice kuyrukları vardır ki, bizi geri bırakan Kur'an'dır diyorlar. Utanmadan, arlanmadan, haya etmeden edepsizlik ve terbiyelik, ancak bu terbiyesizlik bu kadar olur muhteremimiler. Çünkü, şahidi adilimiz var tarih muhterem millet. Şahidi adilimiz var tarih. Destelerimizde devamlı söylediğimiz gibi 1300 sene Moskova surlarından Tuna boylarına, Viyana kapılarından, şimali Afrika'ya, Ümit Burnu, Yemen ve Sanalardan Kazakistan, Tataristan, Türkistan, Türkmenistan, Buhara, Semerkant, Taşkent'e varıncaya kadar Kur'an-ı Kerim'i fiilen tatbik edip hayata geçirdiğimiz günler, izzetimiz meydanda muhterem ümirler. Gayri şahide ihtiyaç yok! Ne zaman Kur'an-ı Hakim'in eşiğine işediniz, belanızı en ağır şekilde çekmek suretiyle düştüğünüz ziller bütün insanlığın gözü önünde. Herkesin kapımızda infak ve ihsan için geldiği günleri düşünün ve bugün herkese araştığımız Hadiseleri Rabimiz muhafaza buyursun. Təxüll ediniz. Muhtemelimler öylese. Fəinn al-ızzeti Llāhi cama. Biliniz ki, izzetin top yekunu Allah'ındır. Allah'ın katındadır. Diyar Ayyi Jel'de. Vellāhi al-ızzetu vell-ırasūlhi vell-ımumminin. Wakinn Muhterem Konyalı Kardeşlerim, Ayet-i Kerime üzerinize dikkatinizi mutlaka çekmek istiyorum. Millet olarak, cemiyet olarak, topluluk olarak, aile olarak, aile olarak, olarak aziz mi olmak istiyoruz? Seçkin bir millet mi olmak istiyoruz? Herkese örnek olacak bir millet mi olmak istiyoruz? gerçek teali ve teyakide, numunadir millet mi olmak istiyoruz? وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ izzet Allah'ındır. وَلِرَسُولِهِ İzzet Rasûlü'nündür. Müminin, İzzet iman edenlerindir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَذِعَالَمُونَ Fakat orta zibidileri olan münafıklar bu hakikati bir türlü kavrayıp idrak edemezler. Onlar kendileri için İslam'ı tenezzül meselesi, imanı rüzumu olmayan bir sıfattan ibaret haddederler. Halbuki ise muhterem Müslümanlar, hakikat belli. En sade bir mü'mine dahi soruyorum. Muhterem mü'minler, en sade bir mü'mine dahi soruyorum. Bir şeyde değil, her şeyde en doğruyu, en güzeli kim bilir? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Allah için hepinize soruyorum. Ve en saadenize soruyorum. Ali diplomalara, yüksek tahsillere ihtiyaç yok. Tekrar ediyorum. İçinizden en sade bir mümin, iman sahibine soruyorum. Her şeyin en güzel ve en iyisini kim bilir? Allah bilir. Ya Şimdi o biri kalkmış, yok Allah bilmez, ben bilirim diyor. Ya, ya, Hacı efendi kuzum başını salıyorsun, la hava çekiyorsun ama gittiğin yola çok dikkat et, mahşerde huzuru izzet var. Cenab-ı Hak yakanla tutacaklar, salsacak seni. Gerçekten inancığın icabını her yerde ve bütün zaman ve mekanlarda, bütün şartlar altında yaşıyor ve tatbik ediyor, yapıyor musun? Yoksa sadece hikaye ve masal olarak söyleyip, nefsin ve şeytanın arzu ettiği istikamette mi yürüyorsun? Cenab-ı Hak bunu tespit ediyor, yarın huzurunda yatanla tutup çekecek ona göre. Tekrar ediyor ve tespit ediyorum. İzzet Allah'ındır, İzzet Rasulünündür, İzzet iman eden müminlerindir. Şu muhterem Müslümanlar, burada ezelden ebede değişmeyecek bir hakikati ifade etmek istiyorum. Müminlerin dostu müminlerdir, Müslümanların dostları Müslümanlardır. Alemi İslam'da bizim cemiyet cemaatimiz için en ciddi dost, arşımız ve Allah'ımıza inananlardır. Yahu kuzum, gavurun dostluğundan, Hayır gelmez! Çok âmi! Çok âmi! Bayağı da kaba bir misal ama dedemizin misali olduğu için araya bu motifi oturtmak istiyorum. Babamın biri ormanda özür dilerim, ayıyla dost oluyor, arkadaş oluyor. Bir müddet beraber yaşıyorlar ve yayılıyorlar. O ona ikram ediyor, o ona ikram ediyor falan. Nihayet adamcağızın uykusu geliyor, yatıyor. Bağışlayın. Ayı başında bekliyor. Yabancı bir hayvan musallat olmasın diye dostluk icabı bekliyor. Yerde yatan insanın Müslümanın yüzüne sinek konuyor. Ayı eliyle o sineği kovalıyor. Bir daha kovalıyor. Bir daha kovalıyor. Harasınınca sinek çoğalıyor. Sabrı tükeniyor iyice. Adamcağızın yüzünde, gözünde, dudaklarında sinek çoğalınca şuradan büyük bir taşı alıp geliyor. Güm diye konduruyor başının üzerine. Başı eziliyor. Ma mavi personel parçalanıyor ve ve dedemiz, dedemiz ayıyla dost olanın akıbeti budur demiş, dedemiz. Ben dedeme karşı çok saygılıyım muhteremimiler. ve her zamanda söylüyorum ben Osmanlıyım. Kozmopolit köksüz haydutların değil, tarihin derinliğine, arzın merkezine kadar şahsiyetini oturtmuş Osmanlı ecdadımın evladı olmakla müftehirim, Yüce Rabbin, dedemin asil yolundan beri de sizi de ayırmasın inşallah o Teala'yı. Muhterem Kardeşlerim, şunu anlamış olduk, Kur'an-ı Hakim'le şunu anlamış olduk, Allahu Zülcelal, Rasulü ve azizdir. Şu halde, ezreden ebede İslam cemaati aziz olmak istiyor mu? Cenab-ı Hakk'a kul olacak, Hz. Muhammed'e ümmet olacak, Kur'an-ı Kerim'e tabi olacak, asil ecdadının tarihine bağlı olacak, sahabe-i kiramın hayatını örnek alacak, selefi salihinin tuttuğu yola çelik pençeyle sımsıkı sarılacak. Hocam geri kalmamışız öyle olunca, hayır Muhterem bizi geri bırakan sefahattir fuhuştur, Mevla muhafaza bursun, Gafletdir. Aldanmaktır. Evet aldanmaktır. Biz hakikat ve gerçeğe bağlı olduğumuz devirlerimizi bilirsek eğer hikaye ve masallara önem vermez, gerçeklere sarılırız. Muhterem Müslümanlar, Ey niye bugün adam samaya çıkıyor, biz kanı devri yaşıyoruz ya yerde yürüyoruz? Niye o lezzet işinlerini icat ediyor? Biz aldığımız helikopter ve tayyarenin bile yedek parçasını oradan getirmeye mecbur kılınıyoruz. Muhtemelen uzun yıllar, uzun yıllar, Osmanlı'nın üzengisini öperek dönen Haçlılar, nihayet bizim içerimize ırkçılığı soktular. Bir, particilik ve tefrikayı getirdiler. iki ve bu iki unsurla canımıza okudular. Tarihe mağduran bütün satvet ve izzetimizi yerle direttiler. Biz birbirimize, İlk kavgaları parti çekişmeleri yaparken son 100 yıl içerisinde hele hele son 80 sene içerisinde adam harıl harıl, gürül gürül çalışıyor. Ben bazen öyledirim muhtemel zamanlar. Galp'ta yemekten sonra, yemekten evvel 100 numaradan çıkıp sofraya otururlarken, yemekten sonra ellerini eseklerine ve kurtuk otlarına silerlerken, İslam peygamberi 1400 sene evvel Yemekten evvel el yıkamak sünnet, yemekten sonra el yıkamak sünnettir ve vücut derecesinde mühimdir diyordu. Ve muhtemel Müslümanlar her cuma gusletmeyi, bidayeti İslam'da Peygamber Efendimiz farz kıldım buyurdular. Haftada bir defa en azından her cuma gusledip cumaya gelmeyi farz kıldım buyuruyorlardı. Sahabe temizliğe, nazarte, nezafete, necafete Taharete devam edip, kendilerinde bir ulviyet meydana gelince sünnet olarak bırakıyorum diye buyurdular. O zaman katta guslüm, taharet ve temizliğin lügat kitaplarında aransa bulunması mümkün değil Muhterem Sumalar. Ve o devirde yöne Avrupa'da hamamların adı yok iken Muhterem Müminler, İslam diyarında mermer taşlarla havuzlar, pirinç büyük kurnalar, Göbek taşları ve pırıl pırıl şalı şal akan suların içerisinde temizlikleri ve banyolar esas kabul edilmiş. Çünkü Peygamberimiz ettuhuşatrol iman temizlik imanın tam yarısıdır diye buyuruyorlar. Nazaafetü miner iman nazaafet ve temizlik imandandır diye buyuruyorlar. Dahasını söyleyeyim mi müterremimler? temizlik imanın yarısıdır diye bahseden Peygamber Efendimiz'in o devrinden bu tarafa daha yüzyıllar Avrupa'da, saraylarda tuvalet, 100 numara yok muhterem İmila. Aziz Konya'lılar, Peygamber Efendimiz'in 1400 senei 100 yüzyıllarca İslam aleminde zil ulaşan taharet ve nezafet sözleri tatbik edilirken, Avrupa'da, saraylarda tuvalet yok, lazımlıklar pencerelerden yol ortalarına dökülürdü. Paris'te, Fransa'da Versailles Sarayı, halen müzedir, gezdiğiniz zaman içerisinde tuvalet yok muhtememiler, Versailles Sarayı. Gidin, görün ve bakın. Kim bu köpekler? Kim bu haykırlar? Kim bu iffet aile duygusundan zevki tamamen şamür olmuş, kül olmuş insanlar ki bize efendi olup da medeniyette lider ve örnek olacaklar. Allah'a sığınırım muhterem şimalar Ve muhterem emirler huzurumuzda Cenab-ı Hakk'a istidara sunuyorum yarın mahşerde bunları Yüz binler, milyonlar, belki milyona yakın Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'a şikayet edecekler ki bizi mahveden bunlar olmuştur, kökümüzden koparıp, kaplının kalesi olmaya sevk etmişlerdi bizi. Ya Rabbi bunların yakası, elimizde şikayetsiyiz diyeceğiz inşallah O Teala. İlim mi? Yetikmalimiz yahu! Muhterem emirler! Allah'ınızın aşkına diyorum, ilim ve marifet mi? Yetik malimiz El hikmetu balle'tu'l mu'min aynu vecedaha akhadha Resulullah ne buyuruyor? İlim ve marifet ve hikmet müminin yetik malıdır. Nerede bulursa almalıdır diyor. Kapıla sapına bakmadan nerede bulursa almalıdır ilimde marifeti. Fahri şainat ubbu'l ilme veler bi's-sin o zaman sinde İslam yok. Ölü oldu halde İlim Çin'de de olsa giderek öğreniniz diyor. Resulullah! İlim Çin'de de olsa giderek öğreniniz diyor. Yine Resulullah! Utlubu ilme minel mehdi iler lehdi Beşikten sapmaya kadar. Muhtemelen Allah Resulü'nün mübarek sözüne kulak verir misiniz? Aklınız başınıza geldiği Tahsil çağınızda olduğunuz devreden başlayarak demiyor. Beşikten, beşikten başlayarak, ölüme kadar demiyor, sapmaya, kabirdeki o yerimize varıncaya kadar ilim tahsil ediniz, İslam'da ilmin yaşı olmaz, diyor fahri kainat. Niye cahil kalmışız? Evet, bizi cahil bırakmışlar, muhtemelen. Hatta uzun yıllar Anadolu çocuğunu kapıcı olarak kullanmanın felsefesini işlemişler beyinlere. Uzun yıllar Anadolu çocuğunun kapıcı ve müştahtın olarak kullanılmasını beyinlere işlemişler. Halbuki bu Anadolu muhtemliler, ne dahiler, ne mütefekkirler, ne müfessirler, ne, muha ne muhaddisler, o Taşkent ve Samarkantlardan tutunuz Ebu Suud Efendi'lere, Mulla Fenari'lere, Mulla Husrevlere, Mulla Gürani'lere, Aksemseddin'lere, Hacı Bayram-ı Velil'lere varın, M Somuncu Babalara varıncaya kadar ne büyük dahi ve mütefekkir ve veliler yetiştirmişler! Demek ki, aslından kopan bir milletin hali bizim gibi olur muhteremler. Dağılmaca yok. Aslından kopan bir milletin hali, işte bizim gibi olur. Ya hocam bal gibi yaşıyoruz be. Ne var Elhamdülillah itala? Evet müterremimler. Evet. Eğer öyle inanıyorsanız mübarek olsun. Evet. Şu cennet vatan'a, şu cennet vatan'a bir bakın. Allah'ın günü kazalar, belalar. Allah'ın günü şakavetler, kanlar ve cinayetler, Allah'ın günü suistimaller, rişvetler, tahrip ve yıkımlar, Allah'ın günü çekişmeler ve çatışmalar, değnekler, taraklar, eshab-ı muhterem simalar. Halbuki ise ben size takvim yaprağını Kürsi'den okudum. Dünyanın en büyük şehriyle dolanan İstanbul'da bir senede bir vakı olurdu diyor. Bir senede bir olay olurdu diyor. On dört yıl İstanbul'da kaldım, Müslüman milletten bir hırsız yakalayıp getirmediler. Beşşakî beş yakaladılar, o da Rum'muş diyor. İstanbul dışından getirdiler, cezasını verdiler. Ve hâkezâ ve hâkezâ. Muhtemem kardeşlerim, Resûlullah'ın şöyle bir hadisi şerifi var. İnnehu fitanun fitenun kek'ta'illeylil muzlim. Benden sonra fitneler yakalarınızı saracaktır, saçaklarınızı saracaktır. Benden sonra fitneler gecenin muzlim karanlıkları gibi dalga dalga gelecektir. Tabir bu, Leylil muzlim, gecenin muzlim karanlık dalgaları, zulmetleri gibi her gün sabahleyin ayrı bir fitne. Bir gün Cezayir'de bir bela, Ertesi gün aylarca Bosna Hersek'te facialar, katiller ve cinayetler, ondan sonra Filistin'de imhalar ve itlaflar, sonra Azerbaycan'da ermeli tecavüzleri, katil ve cinayetleri. Sonra üç gün Keşmir'de gelen Hindular Müslümanlara saldırmışlar. Şu kadar verilmiş şehitler ve ölüler. Muhterem Müslümanlar. Sonra leş kargaları üşüşmüşler. Somali'de mümin kardeşimizin bağrına süngü saplamakla meşguller. Rızık götürecekler. Huzur getireceklerdi muhterem Müminler. Ve hakeda ve hakeda. Sebabine mavza dönmüş olacağım. Bu Konunun son sözü. Peygamber Efendimiz, bu fitneler devam edecektir. Hatta yuraci'u dinehum. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Bu fitneler böylece devam edecektir. Hatta yuraci'u dinehum. Kur'an'larına, şeriatlarına, İslam'larına. Şeriat mı dedim hocam be? Habav ne diyeceğiz ya muhtemel Müslümanlar? Hakikat ve gerçekte şeriat İslam'dır, şeriat Kur'an'dır, şeriat imandır, şeriat ahlaktır, şeriat ilimdir, şeriat namazdır, şeriat oruçtur, şeriat zekattır, şeriat hastır, şeriat iffettir, şeriat namustur şeriat yüksek şahsiyet haşmet ve celalettir şeriat mücadele ve fazilet mücahadesidir ve herkese eder eder ama hocam adamcağızlar neredeyse vaızda vaızlara kürsüde şeriat edirtmeyecekler ona kadar tehlikeli şeymiş öyle komünizmle şeriat birleşirse komünizmi tercih ederim diyor ya ya ya vallahi, vallahi ve billahi ve tallahi hala bu zihniyete sahip. Sovyet Rusya yıkılmıştır, Ramazan topunun ağzından paçavralar gibi çıkan paçavralar gibi parça olmuştur, komünizm ve ona sistemler yerle bir olmuş, bilmem ne nizamından daha kötü hale düşürülmüştür, Hala bizim içimizdekiler İkisi birleştiği zaman komünizmi tercih ederiz diyecek kadar gaflet ve Yüce Rabbim, sen bu necip milletimizi kuşluk vaktine çıkar ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in feyiz ve nuruyla doldur bizi ya Rabbi. Fahri Kâilat'ın ruhaniyetinin yeniden gelişiyle bütün ümmeti Muhammed'e taze hayat ver, bizim yüzümüzü güldür ya Rabbi diye dua ediyoruz. Estağfirullah. <Gülüyor> Lahabza kum rasulum min anfusikum aziz. Size kendi nefsinizden aziz bir peygamber gelmiştir. Aleyhi muahnit Size meşakkat veren her şey onun aleyhine Geçen dersinde ifade ettim muhterem sunalar. Ayağımıza batan diken, başımıza giren ağrı. Dişimize musallak olan veca dahi Resulullah'ı rahatsız eder. Aleyhi bari. Hele şu, hele şu yıkımlar koskoca milletlere, dünyanın dört buçuk milyarı önünde muhterem ümüller. Ya! Kocasının önünde kadının hırzına geçiyorlar. Annenin önünde çocuğu parçalayıp etini ağzına veriyorlar muhterem ve Kapucamii'nin muhterem cemaati bunu niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Medeniyet namına ya ya insan hakları evrensel beyannamesini kuşak kağıtlara o gördüğünüz kalın beyaz kağıtlara basıp dünyaya hürriyet havarisi olarak dağıtan bu kara suratlı hainler Müslüman olunca mesele değişik. Vatikanından tutunuz kuyruğuna kadar Müslümanların mutlaka kanına girmeli, onlara hayat hakkı tanımamalı diye karar almışlardı. Bir buçuk milyar ve 57 İslam devletini köle ve esir almak istiyorlar, kullanmak istiyorlar da kullanıyorlar muhteremimler. Ya usulünü bulmuşlar yani. Böyle olunca Camii'nin müslüman cemaatı şunu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz'in tarih boyu en çok eza gördüğü devir bu devir. Kabri alilerinde en çok sıkıldığı ve eza gördüğü, bunaldığı devir. Çünkü İslam her tarafta buhran geçiriyor. Ey soruyoruz hocam! Soruyoruz hocam! Bize hiç mi aydınlık olacak muhteremmiler? Olacak. Ben inşallah bekliyorum. Ben inşallah bekliyorum ve ümitliyim Dünyaya İslam gelecek İnşaAllahu Teala Kafirler çatlasalar da, patlasalar da, kahrolsalar da Yeni nesil geliyor, nesli cedidi İslami geliyor İnşaAllahu Teala Muhtemel kardeşim, sık sık tembih ediyorum Yine de hatırlatmış olayım, çünkü gideceğim yedi ay yokum artık Sık sık hatırlatayım ki beyninden silinmesin, kalbinden çizgisi çıkmasın diye söylüyorum. Çare nedir diye sorulduğu zaman, ben eskiden beri çareyi şöyle tarif ediyorum. Nefsimizin ıslahı, neslimizin yetişmesi. Top, tüfek, atom, lezzet, filan, falan, nötro, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bunların hepsi çok yapmacık çareler muhtemem şumanlar. Bunlara güvenin, kahvelerin leşi bir gün serilecektir yalara inşallah teala Ben kardeşlerimle şunu rica ediyorum. Evvela biz adam olacağız tamam mı? Nefsimizi ıslah edeceğiz, gerçek mü'min olacağız. Sonra her evden çıkan erkek, Hz. Ebu Bekir gibi mahviyetli, Hazreti Ömer gibi celadetli, Hz. Osman gibi hayalı Hz. Ali gibi eli kılıçtan er ve erkek olacak. Her evden yetişen kız, cenab Ayşe gibi bilgili, Fatimatuz Zehra gibi nezahat sahibi, Hazreti Hatice gibi kocasına sadık ve cemiyetine kucağından evlat verecek. Muteyemmeler, burada şunu da iliştirip geçiyorum tabiri caizse. Koca İkbal, dev filozof, büyük şair, Pakistan'ın büyük kurtarıcısı Muhammed İkbal, esrar ve rumuzunda öyle diyor. O gözünün etrafı morarmış, o ökseleri yarılmış ve çatlamış, o ellerin nasır bağlamış, asrın ışığıyla ışıklanmamış fakat iman ve iffet timsali mümine anne diyor. Sözüm anlaşıyor mu muhterem Müslümanlar? İman buran buran İffet ve iman dolu Müslüman mümin kızı Caddede geçerken bazen Arabamın içerisinde gözyaşlarıyla Rabbime şükrediyorum ediyorum. Mila Omuzlarından aşağıya sakmış Başörtüsünün altını Altı tane hırt düğüm bağlamış Alçak bir el başımdan çekerse şahit çıkmasın diye Vücudunu belli etmeyen Bolca bir manto yerlere kadar Ayağında kalın çarap elinde eldiveniyle ve ben öyle diyorum muhterem Müslümanlar hemşire kardeşim veya kızım sen varsın diye biz varız diyorum çünkü koca dahi öyle diyor ey başının örtüsü mübarek örtüsü diyor bulunan Müslüman kızı başının örtüsü bizim milli bakmamızın fanusudur diyor ikbali sözü Başı'nın örtüsü bizim milli baka'mızın fanusudur diyor. Konya'lar, gençler fanus tabirini pek anlamazlar. Ama biz lambamızı yakar, fanusa koyduk. Rüzgar söndürmesin diye gece ziyaretlere gider gelirdik biliyorsunuz etrafı cam. Büyük mahfazaya fanus derdik. Tamam mı? Evet. Ne diyor, başının örtüsü? Milli bakağımızın fanusu olan İslam kızı, İslam kadını diyor. Ben de Muhammed İkbal gibi inanıyorum muhtememiler. Asıl söyleyeceğim şu, Dünya tahsili, Avrupa tahsiliyle ışıklanmamış, onlara göre ışık diyorlar ya, onlara göre doldurulmamış İslam kızı. Dudakları kavramış, gözlerin etrafı morlaşmış, Elin hasırlanmış, ökkesi çatlamış İslam kızı. Senin kucağından bu millet nezih ve nezih ve mümin bir evlat alırsa ne mutlu diyor. Senin kucağından bu millet nezih, bir fatih, bir kanuni, bir sultan Süleyman veya bir veya bir diğeri, bir mücahit, bir gerçek mümin evlat alırsa ne mutlu? Mütelep Müslümanlar Yine Muhammed İkbali'nin aynen devamı şöyle. Gözü garbun ilimleriyle ışıklanmış, gönlü aldatılmış, eteği kasığından kesilmiş, gerdağından göksü dökülecek kadar açık kadın diyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi bu kadın benim milletimin eteğinde yaradır, bu dikenden bu ümmetin bahçesi temizlensin Allah'ım diyor. Bir aralık müftiliğin Muhterem bir aralık müftiliğin devresinde bu eteği kasığından kesilmiş kaldırım yosmaları Fatihler, Kanuniler, Süleymanlar mı doğuracak demiştim. Bayağı İstanbul'un görkemli gazeteleri ertesi gün saldırıyorlar muhterem Müslümanlar. Vay Konya müftisi sen yine bizim kadınımızı mi çektik de bu hale getirdik, perde gerisi çekmek istiyorsun diye kıyameti koparıyorlardı muhterem müminler. Yo o senin astığın astık devri geçti sen nasıl her şeyi söylüyorsun gerçek mümin de bütün hak ve gerçekleri olduğu gibi söyleyecek madem ki söz hürriyeti var madem ki fikir hürriyeti var madem ki herkes düşündüğünü meşru olarak muhtemesim olarak meşru olarak kimsenin hürriyetine tecavüz etmeden ve kimseyi zorlamadan Ya. Muteabbimler, zorlamak yok diyorlar, eylem olmayacak diyorlar. Lan sen, daha 20. asırdasın, 20. asır bitiyor, 21'e gireceğiz, hâlâ Müslümanları zorlayıp, mahkemelerle, zindanlarla, burçlarla tehdit ederken, 1400 sene evvel Kur'an'ı Hakîm, لَا din, فِي الدِّينَ قَتَّبَيَّا رُشْتُ مِنَ Dinde zorlama yoktur, çünkü kuşluk vakti gibi nurla zulmettirlerinden ayrılmıştır. azu eden imanı, dileyen aksini seçer diye Kur'an-ı Kerim açık ve saravat olarak İslam'da zorlama yok, diyor muhterem emirler. Tamam mı? Şu, şu halde muhterem emirler. ya hocam sen konuştukça bunların sahteliği apaçık meydana çıkıyor. Hani dinci zorluyor, İslam gelince zorlayacak veya şeriatçı şöyle diyor, köktenci böyle diyor, tutucu. Haşa! Haşa muhtemmeler! İşte Cibril'in Hz. Muhammed'e, evet, getirdiği Kur'an-ı Kerim'de Bakara'da bekharada ayiciyle sarih ve açık, لَا اِكْوَحَفِ الدِّينَ قَتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ hakikat, zulmetle nur, iyiyle kötü, kötü, eliyle doğru, imanla küfür, İslamla batıl birbirinden ayrılmıştır. Arzu eden, dileyen, bunu isteyen Allah korusun. Rabbimiz belalet ve gafletten cümlemizi muhafaza bulsun inşallah o teala. Sövü dağıttım muhterem müminler. Aleyhima anittüm. Sizin bütün zorluklarınız Peygamber Efendimizin aleyhinedir. Hatta muhterem Müslümanlar biz sünneti terk edince Resulullah rahatsız olur, biz farzı terk edersek Resulullah yerle rahatsız olur. Ya! Aleyhi ma'anittüm! Harisun aleyküm! Allah'ın resullüğü sizin üzerinize şiddetle haristir. Bak, bak! Kur'an-ı Kerim'e bak! Nasıl harist bu muhterem Müslümanlar? Misal olarak, ile Peygamber Efendimiz otururken bir hanım kucağında çocuğu ağlıyor. Ağlayan çocuğunu dindirmek için, susturmak için helak olacak adeta. Mesabî hadislerinden, muhterem ümriler, mesabî-i hadislerinden. Çocuk ağlıyor, kadın helak olacak yavrusu ağlıyor diye. Ona bir şeyler veriyor, süt veriyor, falan veriyor falan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şu hanım çocuğunu ateşe atar mı diye buyuruyorlar. Yarşüllah sahabe, yarşüllallah, çocuğunun ağdına, göz yaşına bile kendini helak edecek, yavrusunu hiç ateşe atar mı bu kadın buyuruyorlar? Cenabı halikızül cəlail, bu kadının çocuğuna olan merhametinden mümin kullarına 99 defa daha derhametlidir. Sonra, şahsın Muhammed'e gelince, Ana evla bil müminine min enfisi him. Hadis -i i buraya nutfel olarak da almışım muhterem Müslümanlar. Ana evla bil müminine min enfisi him. Kuranikelim, evnediği evla bil müminin nefsini rezba Aileleri müminlerin annesi makamında ve Peygamber ne biliyiz yaşanda müminlere nefislerinden çok daha hariz çok daha erham, çok daha eşfak. Bakınız muhtemem Müslümanlar, Ayy Celle'nin soru da zaten bunu ifade ediyor. Harisun aleykum, sonra Bilmü'minine raûfurrahîm. Raûf ve Raîm, Allahu Zülcelal'in 99 isimlerinden ikisidir. Esma-i Yusna'dan ikisidir. Erbabının malumu muhtemimiler. Raûf ve Raîm. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde Resulünün sıfatı olarak bu isimleri Peygamber'e dolarıyor. Bilmü'minine raufurrahim. Resulullah iman eden müminlere, ümmetine raufdur ve rahindir. Ne demek? Hudutsuz şefkat sahibidir ve merhameti sonsuzdur. Dünyadayken böyle ahiretler olacak muhterem Müslümanlar. İstediğiniz oradan da şöyle bir latife yapayım geçeyim. Abdillahi ibn Mesut Hazretleri, Peygamberi Zişan Efendimiz'e soruyorlar, ''Ya Resulallah, mahşerde sizi nerede bulalım?'' Hani Cenabı ı Sevban, sahabeden, Peygamber Efendimiz'in azatlısı, köleydi, İslam'ı kabul edince hemen azat ediverdi Peygamberi Zişan Efendimiz. Cenab-ı Sevban, Aşk-ı Rasûl, Mehabbet-i Muhammedi ile dolu, volkan adeta, volkan adeta. <Gülüyor> Yanmaya başladı mı gönlü, şahıl şahıl gözyaşlarıyla gelir, Rasûl-ü Zişan'ın cemalini görür, doya doya seyreder ve gönlündeki vecid diner. Rahatlar. Tekrar giderdi Cenab-ı O birini gene arzu edeceğimi unutmayın inşallah Rabbim unutturmasın. Bir gün gene bahçede çapa çapalarken, hurma toplarken gönlü yanmaya başlıyor. Hz. Muhammed'in aşk ve derdiyle yanmaya başlıyor. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz hiç olmazsa rüyalarımızda iltifatına mazhar kılsın inşallah mübarek sahabeleri gibi dizinin dibinde olup da hayat verici nefesini ciğerlerimize çekemedik mübarek ellerini bırakın da ayak tozlarına yüzlerimize yüzlerimizi süremedik Yunus Emre ne diyor büyük veli büyük veli Yunus Emre ne diyor arayu arayu bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü hak nasip etse de görsen yüzünü ya Muhammed canım olur seni diyor. 700 700 sene evvelinin sultanları Muhterem Müslümanlar o günün aşk erlerinden Mevlana celaleddin Rumi Mevlana ile Yunus hemen hemen hem asırlar araları çok yakın birbirlerine hatta denir ki Mevlana hangi makama yükseldimse yürü aşk adamını Yunus'u önümde gördüm orada buldum diyor. Mevlana ile Yunus Emre muhtemelen Müslümanlar. Ya Yunus divanı Yunus'un ilahileri Yunus'un sözleri Yunus'un tavsiyeleri deyip de geçmeyiniz Bunlar. Allah adamları, aşk erleri ve Resulü Zişan Efendimiz'in topuğu ve tozu ve toprağından dudağı kalkmayan büyük insanlar. Yüce Rabbim şefaatlerine masal kılsın. öyle derken, o öyle yüzünün tozuna, ayağın tozuna yüzümü üstürsem derken, öyle derken, o öyle yüzünün tozuna, Ayağın tozuna yüzümü sürsem derken Mevlana Celaleddin Rumi de şöyle diyor bakınız muhterem Müslümanlar. Aşk eri Mevlana. Söyledi mi? Başka söyler. Muhterem Evet. Ve Mevlana Konya'mızın damet metfun. Tanıyanlara aşk olsun. Ya muhteremler. Tanıyanlara aşk olsun. Garbun ve şarkın dahileri gelip Asırlardır gümüş eşiğini öpüyor. İngiltere Üniversitesi'nde Mesnevi kürsisi var. Biz Konyalıyız, çoğumuz Mevlana'dan haberimiz yok. Mevlana'nın bir beytinin hiç olmazsa anlamalı bile ezberlemeden ömrümüz geçip toprağa girip gidiyoruz muhtemel Müslümanlar. Hocam siz öyle diyorsunuz ama hadi biz gene bilmiyoruz duymadık bildik duyduk diyenlerden Mevlana'nın aleyhinde konuşanlara ne diyeceğiz? <gülüyor> Muhteremler ben onlara hadi oradan hay zibidi deyip geçiyorum. Cevap vermeye değmez. Tamam mı? Hadi oradan hayisi bidi deyip geçiyorum. Sineğin bir vapurun kenarına konar Mevlana. Söz gene açılıyor hiç sormayın. Beni bağışlayın. Mevlana diyor ki sineğin biri vapurun kenarına konar, bakar şöyle, kaptan köşkünde, kaptan önünde direksiyon tabii, şimdi elektronik aletler, bilgisayarlar falan dolu önünde muhterem ümürler. Hayret ediyor sinek, yahu diyor bu dibi, ucu bulunmayan deryada, bu kadar binlerce insanı bir geminin içerisinde, bu kaptan böyle nasıl idare edip götürüyor, şaşıracak şey falan diye, sinek böyle çeşitli kuruntular içerisinde aradan bir zaman geçiyor, kanaya konuyor sinek bağışlayın muhterem ünliler. bir eşek nalı üzerinde beygir idrarının üstüne saman çöpü konmuş, sinek de bu saman çöpünün üzerine konuyor rüzgar, rüzgar Eşek nalı izinde, idrar denizinde, saman çöpünün üzerinde sineği sağa sola doğru götürmeye başlayınca sinek bu defa mağrur olmaya başlıyor diyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Az evvel gemi, kaptan, derya diye hayret ediyordum ya, işte benim altında da derya ve ben de bir geminin üzerindeyim. Ben de kaptanım, idare ediyorum bu işi. Ondan benim farkım ne diye gururlanıyor sinek, Muhterem Ünlüler. Ya Muhterem Kainatın göz bebeği, fahri kainata bile dil uzatıyor, ona tepeden bakıyor. Vay! Çukur adam var! Büyük adam mı? Tırı defa haşa. Büyük adam mı? Sırılyon defa haşa. Fahri kainat için şair ne diyor? Büyüksün, büyüksün, büyüksün, büyük. Büyükler çok kalır yanında, küçük diyor. Küçük değil, bunlar çukur adam fahri kainatın tozunun yanında muhterem Müslümanlar. Bir de Peygamberimiz Zişan Efendimiz'e, bir de falan veliye, bir de falan müstaada, bir de falan müfessirler, falan muhaddisler, falan veliye, mela Celaleddin Rumiye dil uzatıyor. <gülüyor> Cenab-ı Cevvallahların şöyle bir kanat darbesi öyle diyor Mesnevinin 26 bin ediyatın içerisinde bir sözünde öyle diyor: Zubhan Zeyrek-i ahir Zaman. Derfuzur da diyor. Ben kelimenin tam manasını karşılığını söylersem gücünüze gider belki. Mütercimin sözünü söylüyorum. Ahil zamanı adi uqalası kendilerini şereften geçmişteki büyüklerden daha faziletli görerek onlara söyleyecekler diyor. 700 sene evvel. Ya mutemmiller şimdi Yunus Emre'nin Peygamber Efendimiz'in izine yüzümü sürsen demesiyle Aşk eri Mevlana da Peygamber Efendimiz şöyle diyor bakınız bir gazelinde اَيْدِلْ بِيَاكِح۪يدْ وِسَالِ مُحَمَّدَ اَسْتْ وُوشَ الْجِحَانْ زِنُورِ جَمَالِ مُحَمَّدَ اَسْتْ Gel ey gönül gel! alında en güzel bayram Hazreti Muhammed'e muslak bayramıdır diyor. Hacı bayramı veli Hacı bayramı veli bayramı imdi bayramı imdi dost ile bayram ederler şimdi diyordu ya Sultan Muratların mürebbisi ikinci Murad'ın fatih'in babasının mürebbisi Hacı bayram Veli Fatih'in ki onun müridi biraz da yüzü çopur şofur akşam ceddin hazretleri İstanbul'un gerçek Fatihi, çağ açan mürşitlerin başında gelir, Fatih'in de mana hocası, muhteşem <gülüyor> Müslümanlar. Evet, onlar ve onlardan büyükler, onların seviyesinde büyük insanlar, ey dil biyaki'id visali Muhammedez, ruşeli cihan, zinuri cemali Muhammedez, gel ey gönül, gerçekte bayram, Hz. Muhammed'e vuslat bayramıdır, ruşeli cihan, Cihanın aydınlığı Zinuri Cemali cemal Hazreti Hz. Muhammed'in cemalinin nurundandır diyor. Hz. Muhammed'in cemalinin nurundandır diyor. Yani yani ebeden ruhlar ve gönülleri aydınlatan, güneşlere, aylara, yıldızlara parıltı ve ışık veren, Hz. Muhammed'in nurunun aydınlığıdır. Muhterem Ümitler! İmruz Herkücaki neşafestu zevkü şevk aferi fallı vücudu kemali Muhammedest Dikkat buyurunuz! Evet. Bugün alem de diyor Meylâna, bugün alem neşe, neşat, zevk, şevk, aşk, sevgi, fazilet, merhamet, şefkat ve emsali ne kadar sürur ve aydınlık ve vasıflar varsa Hz. Muhammed'in vücudunun faziletinin asarı kemalindendir. Yani onun kemalar ve nurunun aksinden aksinden ibarettir. Cenab-ı Resulullah'ın sevgisini gönüllerimizin daimi misafiri kılsın. İnşallah. O teala. Muhtemimiler Muhammed İkbal, koca İkbal de esrar ver, şöyle diyor bakınız, geleceğim, Sağuban ile bin Mesud'un misallerini tamamlayacağım inşallah, muhterem Müslümanlar. Koca İkbal... İnnâ lillâh ve inna ileyhi ve'luluhu. Evet, koca İkbal, Pakistan'dan sesleniyor, muhterem Müslümanlar. Es-tübâya pâye-i imkâinât. <headsetindistinct> Kapı Camii'nin Aziz Cemaat'ı Del Filozof Büyük İkbal Bunlar Gibi Bunlar Gibi Çerek Aydın Değil Şarta Hukuk Bitirmiş, Gartta Üç Fakülte tamamlamış, Almanya'da Münih'te Peyami Meşrik Metniyle Her Zaman Söylüyorum Size Doktora Vermiş Koca İkbal 100 Milyon Kahve İngiliz sultasından kurtulması için dağ gibi dertleri, kaya gibi göksünü tutarak 1948'de Pakistan'ın kurtuluşuna baş koymuş büyük insan, Peygamberi Zişan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Hazretleri için ne diyor bakınız? اَسُبَالَا فَائِي اِنْ كَائِنَاتِ فَقْفِتُ سَرْمَيَي اِنْ كَائِنَاتِ دَرْجِحَانْ شَمْيِ حَيَاتْ اَفْرُخْتِ ben de canla hacgi ahmuhti, ey kainatın gözbebeği varlığın fahi Allah'ın Rasul Hazreti Muhammed. Sen varsın diye bu varlık yüceleşmiş, değer kazanmıştır, bir şey olmuştur. Bak bak mümin kardeşim. Sen varsın diye bu kainat. Bir şey kazanmış bir şey olmuştur yani. Yüzüne bakılır hale gelmiştir. Kainatın payesinin yükselmesi senin gelişindir ya Muhammed. Fakreti fakri sermayeyi intihainat senin el fakru fakhri deme. Rabbiye karşı kulluk ve hubudiyetten verdiğin mesnedi nur kainatın saadet sermayesidir ya Resulallah. Sonra dev-i hân şem'i hayat efruhti, bu âleme gelip mübarek yedi beysana kaldı Kur'an gibi zahir ve bahir bâtır mucize ve bütün insanlığı vahdete, tevhide, daletinden davetinden sonra ki bunu, bu işi meşhetmeye başladım, Bâzdegal ve Hâcegi Amûhti şehvetinin ve şeytanın hırsının ve dünyaya karşı İhtirasının kölesi var. Efendiliği senden öğrendiler ya Resulallah. Bak bak mümin kardeşim, İbare gayet açık. Bende ganda hacı giyamuh yerde sürülen şehvetinin köle ve esirlerini, ihtirasının düşkünü şahsiyet kaçkınlarını Efendilik mevkiine sen yükselttin ya Resulallah. Ya. <gülüyor> muhterem müminler ezan okunuyor tabi şair nabi osmanlı şairi nabi o zaman kervanla çöller geçilir tebuklerden bu tarafa yönelince teymeler ve hayberlerden geçerken gönlü gönlü Allah Resulü'nün sevgisiyle tutuşmuş halde Sakın terk-i etab'ten, kuy-i bu, nazargâh-ı makamı makâm-ı bu'' diye gazelini yazıyor. Hayber'den bu tarafta, evet, gönlünü hokka gözyaşlarının mürekkep kılıp, sevgi kalemiyle gazelini yazıyor. Medine-i Tahiri'ye kervan gelip giriyor, gelip giriyor, şair Nabi, nâbi, kâddesallâhu Rahmetel, rahmetullahi aleyh, muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ravza-i Mudahara'nın müezzinle baş müezzinle gece rüyasını teşrif ediyor Nabi'nin yolda gelirken yazdığı kasideyi müezzin efendiye rüyada talim edip öğretiyor Peygamber Efendimiz Mubalağ ettin hocam be Kapı muhterem cemaati vallahi mübala değil Resulullah bu söylenenlerin bir kat daha üstünde ulumu evvelin ve ahirin kendisine verilen bir nebiyiz inşallah. Yüz numaradan çıkıp taharet bezi kullanmayanların Resulullah'a söz etmelerinin mağazı ne olduğunu anlayamadım gittiği hiç muhterem bile. Ya! ''Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su'' diyor Akif. Bakın safahata, ''Konya'daydım ne zaman, bıldır yaz'' diye bir şiiri var orada. Öyle olduğu halde bütün sayfalarında insanlığın güneşler ışığını tutan fahri kainata söz söyleyecek. Aleyhde Rabbim nefsimizin şerrinden muhafaza bulsun. Muhtemelen artık bugün dersin ne ile bitireceğim. Saatin vefası olmadı yine. Cenab-ı Sevban'la Abdillahir-i gelecek derse bırakıyorum. Peygamber Efendimiz Nabi'nin yolda yazdığı gazelini Müezzin Efendi'ye talim ediyor yurasında. Ümmetimden Nabi geliyor diyor, Osmanlı şu arasından ümmetimden benim dostlarım ve beni severlerden Nabi geliyor. Benim için şu gazeli yazdı, ''Onlar Medine'ye girerken, sen yine şu saatte gelecekler, şafakta gelecekler. sen minareye çık, bu gazeli oku.'' diyor hop sesle. Medine-i Münevvere'nin baş müezzini minareye çıkıyor, elini kulağına atıyor muhterem Müslümanlar. Onların imandan gelen sesi hoparlörlerden aşağı kalmazdı, bütün Medine'yi gul basıyor adeta. ''Sakın terk-i edebden kuyi mahbub-i hudadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı mustafadır bu, okuyor, okuyor, okuyor.'' Nabi bunu duyunca ''Ya Rabbimden başka bu hali kimse bilmezdi, Medine-i müezzini benim Resulullah için yazdığım kaside mi okuyor?'' diye Yerin, ayakları yere değinmeyecek kadar kopluyor muhterem Müslümanlar evet ve sonu ve sonu murahatı edep şartıyla girme bir bu dergaha böyle diyor. murahatı edep şartıyla girme bir bu dergaha metafı kutsiyandır bu segahı metafı kutsiyandır bu segahı enbiyadır bu çok çökertilmiş, abdestler hemen alınmış, şarıl şarıl gözyaşlarla koşulmuş, nabi minarenin dibinde kapının eşiğinde bekliyor, baş koymuş, müezzin efendi ince kucaklaşıyorlar tabi falan. Yahu diyor, nasıl hayret ettin, nasıl beni hayrete fark ettin? ben bu gazelimi haydardan bu tarafa yazdım, Rabbinden başka kimse olmaz, daha ben ezber almadım gazelimi. Evet diyor, kainatın fahri yüce nebi, ''Rüyamda geldi, rüyamı teşrif etti, bana ezberletti, ümmetimden Nabi geliyor ziyaretime, onun gazelini minareden okuyuver de latife olsun.'' dedi. ''Demek Peygamber Efendimiz bana ümmetim.'' dedi öyle mi? Evet muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'nin binler cemaati şahit olunuz, ayağının tozunun zerresine bu ilerici geçinenlerin tır yolunu değişmeyiz teala. biz o nebiyiz, zişanın en naçiz, en zaif kölesi bendesi, ümmetiyiz elhamdülillah, Cenab-ı Hak bizi o seçkin nebiye o ali nebiye, ümmet olma şerefinden ezelden ebede kadar mahrum etmesin inşallah evet. teala. tarih müslümanlar Peygamber Efendimiz harisun aleykum Bilmü'minine Rahimle ümmetine karşı ne kadar rauhtur, ne kadar rahimdir. Bu meseleyi de inşallah Abdillahir Mesut ve Cenab-ı Sevban Hazretlerinden alarak bazı hadisler ve büyük sözleriyle gelecek dersimizde, cumamızda türlendireceğiz. Yüce Rabbimiz konuşmalarımızın tesirini gönüllerimizde daim kılsın. Buyurun aşkıya kelime-i şehalet. Eşhedü <gülüyor> en la وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ kelime-i tayyibe-i münciye -i mübarekesiyle cümlemize gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakk'ı hak bilip hakkı itibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eleyen zümre-i salihine ilhak eyleye. Şeriatı ı garrâ-i muhammediye temessuk ve ittibalarımızı yevmen feyevma ile cümlemize ve bütün inanmış kardeşlerimize, mümin ve Müslümanlara, cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile. Subhan Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasıfun ve Selamün Alel Musilin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.